ve şahid olun ki Muhammed يا abdudur ve onun rasuludur. Ya aleyhalemiz olanlar Allah'ı hakikat olarak takdir edin ve ölmeyeceksiniz ancak siz Müslüman olacaksınız. Ya insanlar Rabbimizi takdir edin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 Fainna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadiy hadiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve finnar. Muhakkak ki bütün hamdler Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden ona sınırız. Allah, Allah azze ve celle kime hidayet ederse onu hiç kimse saptıramaz. Ve kimi de saptırırsa ona hiç kimse hidayet veremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve o şeriksiz olarak birdir. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür.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 Böyle bir dersi yapmamın birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden bazılarını zikredeceğiz inşallah. İlim ehline baktığımızda birçok kişinin telif ettiği eserlere göz gezdirecek olursak bunları iyi bir şekilde göreceğiz. Örneğin Muhammed bin İsmail yani İmam Bukhari rahimahullah Sahih Bukhari okuyan kardeşlerimiz varsa bunu göreceklerdir. İmam Bukhari Sayih Bukhari adlı eserini yazmaya başlarken ilk bab başlığı vahyin başlamasıdır. Fakat ilk bab başlığı yani ilk bu bab başlığı vahyin başlaması olmasına rağmen bu bab başlığının altında ilk naklettiği hadis niyet hadisidir. Çünkü İmam Bukhari Allah kendisine rahmet eylesin. Öyle e, İmam Bukhari kitabı okuyanlara öyle bir tembihte bulunmuştur ki yani ey kitabı okuyan eğer sen bu kitabı okursan sadece ve sadece Allah için oku demek istemiştir. Hak yine aynı şekilde İmam Nevevi Rahimahullah Riyazus Salih'in adlı eserini yazarken kitabında ilk naklettiği hadis niyet hadisidir. Allah Azze ve Celle bizlere ve onlara merhamet eylesin. Konumuza gelecek olursak bir meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için o kelimenin lugat, lugat derken yani sözlük anlamı ve ıstılahi, ıstılahi ne demek? Dindeki anlamı, Kur'an ve sünnetteki anlamının iyi bilinmesi gerekir. Niyetin lugat anlamı ise yani sözlük anlamı azim, tasıt, amaç, kesin irade, istek, kalbin bir şeyi bilmesi Kalbin bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığını ve ona yönelmesi anlamına gelmektedir. Niyetin ıslahı anlamı ise yani Kur'an ve sünnetteki anlamı kalbin ibadet fiilini yapma isteğidir. Yani Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmasıdır. Niyet, eda edeceğin ibadetle zihni meşgul etmendir. Zihni o an o ibadet ile meşgul etmektir. İslam'da yapılan amellerin değeri... Niyete göre belirlendiği için niyetin İslam dininde çok önemli bir yeri vardır. Niyetin kurtuluş kaynağı olan ihlasın aslıdır. Niyetin kadri ve kıymeti çok büyüktür. Bunun içindir ki Ebu Nuaym el-Esbahani niyet konusunda çok güzel bir ifade kullanmıştır. Niyeti öğreniniz. Yani... Niyetin değerini öğreniniz Talim ediniz Çünkü niyet amelden daha önemlidir İbni Kayyım Rahimahullah da der ki Ameller şekillerine, suretlerine Ve sayılarına göre değil Ancak ve ancak Kalpte var olan niyete göre değer kazanır Nitekim farklı niyetlerle işlenen aynı ameller Gök ile yer arasındaki mesafe kadar Farklılık gösterir Oysa ki işlenen amel aynıdır Bizim için Önemli olan noktası, niyeti öğrenen bir adam, niyeti öğrenen bir insan niyetini düzeltir ve ona göre sahih yani doğru ve salih ameller işler. Ve o ameller netice verir. Ama bir insanın niyeti halis olmazsa yani Allah azze ve celle için olmazsa istediği kadar amel etsin. O amel ona fayda vermez. Bu bakımdan niyet amelden önemlidir. Niyetin önemi hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de geçen bir rivayette şöyle diyor. İnne Allahe la yanzur ile ecisadikum ve la ila suvarikum Şüphesiz ki Allah cisimlerinize ve suretlerinize bakmaz. Velakin yanzur ile kulubikum Fakat Allah azze ve celle kalplerinize bakar. Yani kalplerinizdeki niyete bakar. Niyet ile bizim muhatap olduğumuz en sarih. Sarih ne demek? Yani en açık ifade, en açık hadis Buhari ve Müslim'de geçen Ömer radıyallahu anhudan gelen hadis-i şeriftir. An emiril mu'minine Ebu Khafzin Ömer el Khattab radıyallahu anhud Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnemal e'malu bin niyat ve innema likullim ma mâneve Femen kanet hicratuhu ila Allahi ve Resulih fe hicratuhu ila Allahi ve Resulih ve men kanet hicratuhu ila dunya yusibha veya imraeten yankihuha fe hicratuhu ila ma hajera iley bin el Hattab radiyallahu anhu dan şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ameller ancak niyetlere göredir ''İnneme'l-e'melu bin niyet'' derken inneme burada hasır ifade eder. Bir kimsenin niyeti ne ise eline geçecek olan da ancak odur. Artık her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Her kim de nail olacağı bir dünyalığa veya evleneceği bir kadından dolayı hicret etmişse onun hicreti de hicretine sebep olan şeydir buyurdu. Bu hadisi, şerifin, bu hadis-i şerifin bir şeye sebep söylendiği gayet çok açıktır. Hicret haramlardan helallere yönelme, isyandan itaate yönelmedir. Yani haramlardan kaçma anlamındadır. Haramdan kaçarken, isyanlardan kaçarken kim için kaçmalıyız? Allah azze ve celle için kaçmalıyız. Allah için itaat etmeliyiz. Katiyetle bizim niyetimiz hiçbir dünyalık bir mal olmamalı. Çünkü Abdullah İbni Mesud kendisi şöyle bir rivayet naklediyor, diyor ki her kim bir şey için hicret ederse o şey onundur. Bir zamanlar bir erkek Ummu Kays, um Kays adında bir kadın için hicret etti. Ondan sonra o adama Ummu Kays'ın muhaciri yani Ummu Kays'ın göç edeni demeye başladılar. Taberani bunu Mu'acem'de rivayet ediyor ve sahih diyor. İbn-i de bunu Fethülbari de sahihliyor. Görüntüde yapmış olduğu amel Allah ve Resulü için yapılan bir amelmiş gibi gözüküyor. Ama niyeti halis olmadığı için yani Allah Azze ve Celle için olmadığı için hicreti kadın için oluyor yani Allah ve Resulü için olmuyor. Onun için iyi niyete dayanmayan sadece ve sadece gösteriş için yapılan ibadetlerin ve güzel davranışların Allah Azze ve Celle katında hiçbir değeri bulunmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ibretli bir misalle ortaya koymuştur Müslim'de geçen bir rivayete diyor ki kıyamet gününde ilk defa bir şehit hakkında hüküm verilecek evet arkadaşlar yanlış duymadınız kıyamet gününde ilk defa bir şehit hakkında hüküm verilecek Allah azze ve celle ona ne yaptığını sorduğunda senin uğrunda çarpıştım şehit edildim diyecek fakat Allah azze ve celle ona diyecek ki yalan söyledin Sırf sana cesur adam desinler diye çarpıştın. Buyuracak ve o adam yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılanlardan olacak. Daha sonra ilim öğrenip öğreten, Kur'an okuyan bir kimse getirilecek. Ona da ne yaptığı sorulacak ve diyecek ki ilmi öğrendim ve öğrettim. Senin rızanı kazanmak için Kur'an okudum diyecek. Allah Azze ve Celle diyecek ki yalan söyledin. İlmi sana Alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı ise güzel okuyor desinler diye okudun. Nitekim öyle de denildi. Yani dünyada aynen o şekilde öyle de denildi buyuracak. O adam da yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Hadis-i şerefin devamında da diyor ki Zengin bir kimsenin huzurla getirileceği Onun da malını Allah rızası için harcadığını söyleyeceği Ona cömert adam desinler diye malını sarf ettiği ve diğerleri gibi onun da cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Bu hadis-i şerif, Müslim'de sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Kişinin yaptığı işler, niyete göre değer kazanır. Aynı fiili yapan iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılıklar sebebiyle birbirine zıt karşılıklar görebilirler. Yani iki kişi yan yana namaz kılar, birisinin niyeti Allah içindir, halistir, Diğerinki ise insanlar ne güzel namaz kılıyor desinler diye yapar. Görüntüde ikisinde de bir sorun yok. Fakat birisinin niyeti halis olduğu için, diğerinki ise batıl olduğu için amellerinin karşılığı farklı oluyor. Bize ise emrolunan Allah Azze ve Celle'nin şu ayette dediği gibi. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَا اَوَيُق۪يمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ Zalik dinul kıyme. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona haskılarak yani Allah azze ve celle'ye haskılarak ve hanifler olarak Allah azze ve celle'ye kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. İşte sağlam dinde budur. Beyne suresinin 5. ayeti. Yani biz halis bir niyetle Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek ile emrolunduk. Niyet, kainatın yaratıcısı olan Allah'a yapılan ibadetin ruhudur. Mahalli ise kalptir. Dilin ve azaların amelleri ne olursa olsun itibarı kalpteki niyetidir. İlk zikrettiğimiz hadiste de açıkça görüyoruz ki Muhacir-i denilen şahsın sevmiş olduğu kadın Mekke'den Medine'ye hicret edince o da Ummu Kays denilen bu kadınla evlenebilmek için arkasından Mekke'den Medine'ye hicret eder. Zahiren yani görünen şekliyle Allah ve Resulü için hicret eder gibi görünen bu şahsın kalbindeki niyeti ise Ummu Kays yani kadın ile evlenebilmekti. Her ne kadar bu adam Mekke'den Medine'ye gelerek birçok zorluk çekmişse de bu adam Allah ve Resulü için hicret edenlerden olmamıştır. Onun içindir ki niyet, Allah'a takdim edilen ibadetteki kalbin nasibidir. Kalbin o ibadete hazır olmasıdır. Eğer kalp bundan mahrum edilirse, kalp ile niyet edilmezse, lisan yani dil ile yapılmaya kalkışılırsa, lisana yani dile vazifesi olmayan bir ibadet yüklenilmiş olur. Yani... Bu onun görevi değil ama sen ona bu görevi yüklemiş olursun ve dil de bunu beceremez. Dil bunu beceremeden beceremeyeceğinden dolayı da insan ibadetlerinde namaz kılarken ne oluyor arkadaşlar? Aklı okulunda oluyor, iş yerinde oluyor, müşterisinde oluyor. Ta ki o ibadetinden lezzet alamayacak duruma gelir kalbi. Çünkü kalp gerekli vazifesini almamıştır. Bütün amellerde asıl kalptir. Hadiste de dediği gibi. İnsan vücudunda diyor, öyle bir et parçası vardır ki, o salah buldu mu bütün ameller salah bulur. O ifsad oldu mu bütün ameller ifsat olur. İşte o et parçası kalptir. Bu, bu hadis-i şerif Bukhari'de sahih bir rivayet olarak geçiyor. Niyetin ise dil ile telaffuz edilmesi bidattir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden ve sahabeden bir amel yaptıkları zaman, Amelden önce lafzi yani dil ile bir niyet yapıldığına dair bir nas yani ayet hadis gelmemiştir. Yalnız haç ve umre bundan istisna edilmiştir. Haç ve umrede dil ile telaffuz edildiği için bu istisna edilmiştir. Ama biz günümüze ise baktığımızda birçok camilerde, farklı yerlerde, mekanlarda görüyoruz. Adam namaz kılmadan önce diyor ki niyet ettim Allah rızası için öğle namazının 4 rekatlık farzını kılmaya uydum hazır olan imama bu gibi şeylerle söylüyor halbuki ne Allah Resulü ne de ashabından hiç böyle bir şey delil gelmemiş az önce de şimdi birazdan da söyleyeceğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müslimde geçen rivayette namaza başlarken Allahu Ekber lafzıyla başlardı Müslüm'de geçen rivayette bunu unutmayın arkadaşlar. Namaza başlarken Allahu Ekber Ekber lafzıyla başlardı. Şimdi bir başlık zikredeceğiz. Bu başlığı kafanızda iyi tutarsanız mesele daha iyi anlaşılacak. Peki bir amelin kabulünde sadece iyi niyet yeterli midir? Tekrar okuyayım anlamanız için. Peki bir amelin kabulünde sadece iyi niyet yeterli midir? Müslümanların dini yaşantılarında Sadece ve sadece iyi niyet taşımalarının yeterli olmadığını Ve bir ibadetin kabulü için mutlaka hem iyi niyet Ve hem de o amelin Kur'an ve sünnete dayanması gerekir Çünkü bir Müslümanın şunu çok iyi araştırması Ve asla unutmaması gerekir ki Peygamberlerin gönderiliş gayesi sadece insanların niyetlerini değiştirmek değil idi Peygamberlerin gönderiliş gayesi aynı zamanda Bu insanların içinde bulundukları yolu Yaşam tarzlarını ve amellerini de değiştirmek için gönderilmişlerdi. Ameller niyetlere göre derken benim niyetim kötü değil ki ben hayrı istiyorum şeklinde bir söz katiyetle batıl olan bir ameli sahih kılmaz. Onun için ameller niyetlere göre derken bu hadisi söylerken çok dikkat etmeliyiz. Çünkü zira çok yanlış anlaşılıp çok yanlış uygulanıyor. Amellerin sahihliği önemsenmeden Niyetine göre her yaptığı şeyin güzel olacağını düşünüyor insan. Oysaki Mekke'li müşriklerin de bakın arkadaşlar, oysaki Mekke'li müşriklerin de niyetleri çok iyiydi. Allah azze ve celle içindi, halislerdi niyetlerinde. Ama buna rağmen Allah azze ve celle o halis niyetlerine rağmen onları Mekke'li müşrik olarak nitelendirdi. Allah azze ve celle Kur'an'da diyor ki: "Vellezine ittahadhu min dunihi awliya" مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَةِ Zümer suresinin 3. ayetinde Allah'ı bırakıp da kendilerine bir takım evliyalar edinenler Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler Mekkeliler Allah'tan gayrı ilah edinmeleri tenkit edilince Mekkeler bunu Allah'a daha çok yakın olmak istedikleri için yaptıklarını söylüyorlar. Yani niyetleri halis idi ama o amelleri sahih değildi. Çünkü Allah azze ve celle kendisine yakınlaşmada, yakın olmada öyle bir delil, naz, ayet, hadis indirmemişti. İnsanlar onun öyle güzel olduğunu söyleyerek bunu yapıyorlardı. Onun için biz ki yani bir amelin Allah azze ve celle katında, Kabul olması için iki şart vardır. Bir, amel sahih olacak. Yani Kur'an ve sünnetten kaynağı olacak. Kur'an ve sünnete dayanacak. İki, ve niyet haliz olacak. O amelin sırf sadece Allah için yapılmış olması gerekir. İkisinden birisinin noksanlığı onu reddetmeye sebeptir. Amel sahih olmazsa, ihlay, ihlas, niyet hiçbir şey ifade etmez. Mekkeliler, bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaş, yaklaştırsınlar diye aracı ediniyoruz sözleri. Bu sözleri çok samimiydi. Ama o amel sahih değildi. Kur'an ve sünneti olmayan bir ameldi. Aynen Muhacir muhacir Kays'ın yaptığı gibi. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Ama niyeti Allah Azze ve Celle için olmadığından dolayı halis değildi. Bu reddolunu çünkü niyeti Allah için değildi. Mesela niyeti Mardin'e gitmek olan bir kimse kalkıp da... Tekrar söyleyeyim. Mesela niyeti Mardin'e gitmek olan bir kimse... Kalkıp da İstanbul yolunu tutar ve İstanbul'a doğru ilerlemeye çalışırsa elbette ki bu kişi Mardin'e varamayacak. Niyeti Mardin'e gitmek olan bir kimsenin ancak Mardin'in yolunu tutması gerekir. Meselenin daha iyi anlaşılması için sizlere şu hadisi zikredeceğim inşallah. Amir bin Yahya'dan rivayet olunduğuna göre şöyle der. Amir bin Yahya'dan babamı babasından naklen şöyle rivayet ederken duydum. Babam dedi ki sabah namazından önce Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eşari yanımıza geldi. Ve Abdullah İbni Mesud şimdiye kadar yanınıza çıktı mı diye sordu. Hayır dedik. O da bizimle beraber oturdu. Sonra nihayet Abdullah İbni Mesud çıktı. Çıkınca da toptan ona ayağa kalktık. Sonra Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anhu ona dedi ki Ey Abu Abdurrahman, ey İbn Mesud biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm. Ama yine de Allah azze ve celle hamdolsun hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah İbni Mesud dedi ki ey Ebu Musa nedir o? diye sordu o da yaşarsan birazdan göreceksin dedi mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm her halkada idareci bir adam ve halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var idareci yüz defa Allahu Ekber deyin diyor onlar da yüz defa Allahu Ekber diyor sonra yüz sefer La İlahe İllallah deyin diyor onlar da yüz sefer La İlahe Allah diyorlar sonra yüz sefer Sübhanallah deyin diyor onlar da yüz sefer Sübhanallah diyorlar. Abdullah İbni Mesud peki onlara sen ne dedin? Dedi ki Ebu Musa Leşari, Senin görüşünü bekleyerek ve senin veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki Abdullah İbni Mesud onlara günahlarını saymalarını emredip sevap olarak hiçbir şey alamayacaklarını garanti etmedin mi? Sonra gitti. Abdullah İbni Mesud sonra gitti. Biz de onunla beraber gittik. Nihayet Abdullah İbn-i Mesud o halkalardan birine geldi, başlarında durdu ve şöyle dedi. Bu yaptığınızı gördüğüm şey nedir? O halkadakiler dediler ki ey İbn-i Mesud bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe illallah, Sübhanallah zikirlerini sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah İbn-i Mesud dedi ki o halde günahlarınızı sayın. Zira ben sevap olarak hiçbir şey kazanamayacağınızı garanti ederim. Yazıklar olsun size ey Muhammed ümmeti. Ne çabuk helak oldunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi hala içinizde bolca bulunmakta. Daha onun elbiseleri hala burada eskimemiş. Kalpları henüz burada kırılmamış. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz ki bu imkansızdır. Veyahut delalet kapısı açan bir fırkasınız. Onlar dediler ki ey, vallahi, ey İbni Mesud biz hayırdan başka bir şeyi ummadık. İşte kardeşler mevzuyla en çok alakalı olan yer burası bu söz. Vallahi, ey İbni, İbni Mesud biz hayırdan başka bir şeyi ummadık bu söz. Yani bu söz niyetleri halis Allah içinde. Fakat yapılan amel Kur'an ve sünnette olmadığı için kabul olunmuyor. Onların niyetlerinin güzel oluşu yaptıklarının doğru olduğunu göstermiyor. Zira niyetin güzel olması bidatı sünnete çevirmez ve çirkini de güzel yapmaz. Güzel niyetin yanında sünnete ve selefe yani sahabeye uyma şartı da kaçınılmazdır. hadisin devamında da diyor ki Abdullah İbni Mesud şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen nice insanlar vardır ki onlar hayırdan mahrumdurlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki bize haber verdi ki nice Kur'an okuyan insanlar vardır ki okuran gırtlaklarından aşağı geçmez. Burada kalır. O Kur'an gırtlaklarından aşağı geçmez. Vallahi bilmiyorum. Belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah İbni Mesud onlardan yüz çevirdi. Ve hadisin rabisi diyor ki bu halkalardaki insanların tamamını biz Nehravan Savaşı'nda Haricilerin yanında bize karşı, Müslümanlara karşı savaşırken, vuruşurken gördük. Bakın arkadaşlar, onların niyetlerinin iyi olması fakat o yaptıkları amelin Kur'an ve sünneti olmayışı ufacık bir bidat. Biz diyoruz ki Kur'an ve Sünnet'e olmayan bir ameli kim ihdas edecek olursa bu bir bidattir. Ufacık bir bidat onları ne gibi bir konuma getirdi? Ta ki haricilerin yanında Müslümanlara karşı vuruşmalarına kadar götürdü. Bu hadis Darimin'in sünnende Hasan bir rivayetle geçmektedir. Dolayısıyla niyetleri Allah azze ve celle'ye razı etmek olan kimselerin yönelecekleri yol da Allah ve Resulünün kitap ve sünnette tarif ettiği yol olmalıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müslimde geçen bir rivayette diyor ki her kim bizim emrimize uymayan bir amel işlerse o amel kendisinden kabul edilmeyip reddolunur. Onun için niyet hiçbir zaman batıl olan bir ameli geçerli kılmaz. İyi bir niyet bidatı de helal kılmaz. Bir amelin kabulü için, kabule şayan olması için o amel önce sahih yani Kur'an ve sünnete dayanması gerekir. Sonra halis bir niyetle Allah azze ve celle için yapılması gerekir. İlk okuduğumuz rivayette de amel sahih. Mekke'den Medine hicret ediyor ama niyeti doğru değil. Çünkü kalbinde kendisinden önce hicret etmiş, sevdiği kadına kavuşmak için bunu yapıyor. Ameli doğru. Hicret normalde Allah Azze ve Celle'nin emri. Mekke'den Medine, Kur'an ve Sünneti olan bir şey. Lakin bu adamın niyeti o sırf o kadını elde etmek için de. Ameli doğru fakat niyeti ise batıldır. İkincisinde ise Mekkeli müşriklerin niyetleri halis idi. Ama... Amelleri sahih olmadığı için yani Kur'an ve Sünnet'te olmadığı için kendilerince bir amel yaptıkları için niyet ne kadar halis olursa olsun o amel geçersizdir. Amel ve niyet sahih ise işte o zaman o amel kabul edilir. Yani bir amelin kabul edilebilmesi için iki şarta sahip olması gerekir. Deriz ki birincisi o amel sahih olacak bunu unutmayın. Arkadaşlar gerçekten de günümüzde çünkü çok büyük bir müşkülat bu. Bir amelin kabulü için iki şart vardır. Birincisi o amel sahih olacak yani Kur'an ve sünnete dayanması gerekir. İkincisi de o amel sadece ve sadece Allah rızası için yapılacak. İmam Şafi gibi bize nakledilen kayıtlı sözlerde ve onun gibi bazı alimlerin ifadesiyle Niyet İslam'ın dörtte biri, kimileri ise niyet İslam'ın üçte biridir demişlerdir. Yani niyet her amelin geçerliliğinde önemlidir. Her şeyde niyet önemlidir. Ama sahih bir amel ile birlikte yapılırsa. <gülüyor> Halis bir niyet bazen başlı başına bir ibadettir. An-Anesin radıyallahu anhu Kâle raja'ne min gazveti tebuk ma'an nebiyyi Fekâle en-ekvâmen خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهو معنا حسبهم العذر الناس radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük Savaşı'ndan Savaşı döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler vardır ki herhangi bir yola girsek veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur. hadisi tekrar okuyayım. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki herhangi bir yola girsek veya bir vadiyi geçecek olsak onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur. Bu hadis Buhari'de sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Hakeza yine aynı şekilde Abdullah İbn Abbas, İbni Abdülmuttalib radıyallahu anhudan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'den rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allah Azze ve Celle buna Tam yapılmış bir iyilik olarak sevap yazar. Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa amele dökerse 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir? Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah Azze ve Celle onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar. Bakın arkadaşlar Allah Azze ve Celle hadiste de buyurduğu gibi kim iyi bir işe niyetlenir. Onu yapamasa dahi Allah Azze ve Celle ona tam bir iyilik sevabı yazar. Bu şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin merhametindendir. Rahmetindendir bu. Bunu unutmayın. Bu hadiste aynı şekilde Bukhari ve Müslim'de Sahih bir rivayet olarak geçmektedir Ebu Said el-Hudri'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar Sizden öncekiler içinde Bir adam vardı ki Tam tamına 99 insan öldürmüştü Bu sebeple Dünya insanlarının en alimi kim olduğunu sordu Ona da bir rahip gösterdiler o da rahibe gelerek kendisinin 99 kişi öldürdüğünü söyledi evet, evet. ve töbesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Rahip de ona hayır cevabını verdi. Adam da onu öldürdü ve bununla yüze tamamladı. Sonra yeryüzü halkının en alimini sordu. Ona alim bir zat gösterdiler. Adam ona giderek kendisinin 100 kişi öldürdüğünü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 Rahmet melekleri ile azap melekleri münakaşa ettiler. Rahmet melekleri dedi ki bu adam tövbe ederek kalbiyle yani halis bir niyetle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise hayır. O hiçbir hayır işlemedi dediler. Bunun üzerine, bunun üzerine yanlarına insan suretinde bir melek geldi. Ve onu aralarında hakem yaptılar. O da dedi ki iki yerin arasını ölçün. Hangi yere daha yakınsa bu adam oralıdır. Ve o yeri ölçtüler. Adam gitmek istediği yere daha yakın buldular. Bunun üzerine ruhunu rahmet melekleri kabzetti. Sırf halis niyetinden dolayı. Adamın hiçbir ameli olmamasına rağmen sırf halis niyetinden dolayı rahmet melekleri ruhunu kabz ediyor. Bu hadis Müslim'de sahibi rivayet olarak geçmektedir. Meşru sebeplerle işlenemeyen amel gayrimeşru değil meşru sebeplerle işlenemeyen amel niyet sebebiyle sanki işlenmiş gibi ecir kazandırır. Yani halis bir niyet sebebiyle sanki o amel işlenmiş gibi ecir kazandırır. Meşru özürleri sebebiyle savaşa katılamayanlar sırf halis niyetlerinden dolayı savaşa katılanların aldığı ecirleri onlar gibi almaktadırlar. Diğer yandan şehit olmayı samimi olarak isteyen kimsenin evinde normal yatağında ölmesi halinde bile şehitler zümresine dahil olacağı hadis-i şeriflerle sabittir. Kitap ve sünnette niyet. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in Hac suresinin 37. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Len yenalallahu luhumha ve la dima'uha. Velakin yenaluhu't takva minkum. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Yani niyetiniz ulaşır. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi soru soruyor. Biri cesaretini göstermek. Diğeri milletini korumak. Öteki kendine yiğit adam dedirtmek için Savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu Allah Resulü'ne. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da cevaben kim İslamiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'de sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Ebu Bekre Nufey İbni Haris Es-Sekafi radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de ölen de cehennemdedir. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü öldürenin durumu belli tamam ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü o arkadaşını öldürmek istiyordu. Onu öldürmek için oraya gelmişti niyeti oydu. Bu hadiste Bukhar ve Müslim'de sahih bir rivayet olarak geçiyor. Ayşe radıyallahu anhu'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamete doğru bir ordu kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe radıyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü bu nasıl olur? Ticaret için ve onlar gibi kötü niyetli olmayanlar o toplulukta varken hepsi birden nasıl yerin dibine batıyor? Diye sordum da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'de sahih bir rivayet olarak geçiyor. Yine aynı şekilde Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer, İbni Hattab radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan, dağdan kopan bir kaya Mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka bir çare bulamayacaklarını söylediler. İçlerinden biri söze başlayarak Allah'ım benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüm de baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce de onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafında açlıktan sızlanıp duruyordu. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Ve kaya biraz aralandı. Fakat çıkılacak gibi değildi. Başka biri söze başladı. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Bir başka rivayete göre bir erkek bir kadın ne kadar severse Ben de onu o kadar seviyordum Ona sahip olmak istedim Fakat o arzu etmedi Bir yıl kıtlık olmuştu Amcamın kızı çıkıp geldi Kendisini bana Teslim etmek şartıyla Ona 120 altın verdim Kabul etti Ona sahip olacağım zaman Bir başka rivayete göre Cinsi münasebete başlayacağım zaman Dedi ki Allah'tan kork Dinin Uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Ve kaya biraz daha açıldı. Fakat yine çıkılacak gibi değildi. Ve üçüncü adam da dedi ki Allah'ım. Vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden bir, giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıkıp geldi. Bana dedi ki: "Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver de." Ver dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Adamcağız "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme." deyince "Seninle alay etmiyorum." diye cevap verdin. Bunun üzerine o geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. "Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar." diye Mağaran Mağaranın ağzı Kaya iyice açıldı ve onlar da çıkıp oradan gittiler. Bu hadis de Buhari'de sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Arkadaşlar meseleye burada artık son verelim inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer isabet ettiysem bu Allah'tandır. Yanlış yaptıysam bu kendi nefsindendir. Rabbim bizleri halis niyetli ve amellerimizi sahih olanlardan eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik ve ilahe ve